Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Bugün Su Hakkı'nda işçi cinayetlerini ve HES inşaatlarında yaşananları konuşacağız. Zira ülkemizde hemen her gün ölümlerin ya da yaralanmaların olduğu pek çok kaza oluyor. Bunları aslında kaza da dememek lazım. Masraftan kaçılmak oranı alınmayan önlemler, tedbirler yüzünden insanların hayatları sona eriyor. Biz de bu konuyu biraz masaya yatıralım istedik bu hafta. Evet, e, yatırırken de önümüzde bir tane çalışma var aslında. 2016 iş Cinayetleri Alman'a bir umut yayınları tarafından e, basılmış bir kitap. Oldukça sayfa sayısı da fazla olan bir kitaptan bahsediyoruz. Adalet Arayana Destek Grubu tarafından hazırlanmış. E, İçeriye katkıda bulunanları e, burada sayamayacağız. Çünkü çok sayıda insandan oluşuyor. Kolektif bir çalışmanın evet. ürünü. E, Şubat ayında 2017 Şubat ayında yayınlandığı bu e, çalışma. Aslında e, bir yanıyla eski di, diyebiliriz ama bir Hı -hı. yanıyla da bunu bile diyemiyoruz. Çünkü biz çok yoğun bir referandum süreci geçirdik. Bu güçlü devlet e, devlet bekası açısından e, sözlerin uçuştuğu bir referandum sürecinde asla şeyi konuşamadık. E, kıdem tazminatlarımız ne olacak? Bireysel emeklilik sigortası ne anlama geliyor? E, ve iş cinayetleri hiç bunların dile getir ...bir referandum Maalesef, evet. süreci yaşadık. E, o yüzden hani... E, ...Şubat ayında çıkmış olan bir kitabı niye... ...ya da çalışmayı niye bugün de konuşuyoruzun... ...açıklamasıydı bir miktar bu. E, bu açıdan da aslında... ...hiçbir zaman önemini yitirmeyecek bir meseleye... ...bugün HES boyutuyla da... ...ele almaya çalışacağız. İş cinayetlerini iki tane konuğumuz var. Evet. E, onları tanıtarak başlayalım. Mimar Sinan Üniversitesi'nden Tuğçe Tezer. Merhaba Tuğçe, hoş geldin. Merhaba. Aynı zamanda adalet arayana destek grubu gönüllüsü. Ve Alptekin Ocak var, o da Türkiye Çevre Avukatları Hukukçularından ve aynı zamanda adalet arayana destek grubu gönüllüsü. Merhabalar efendim, hoş iyi yayınlar. İkinize. Hoş geldiniz. Evet, çok önemli bir çalışma. Yani ve her sene yapıyorsunuz. Beşincisi bu. Sene, Beşincisi değil mi? 2012'den beri yapıyoruz. Evet, evet. biraz hazırlanma Hı. sürecinden e, bahseder misiniz ve nasıl hazırlandı bu çalışma ondan bir giriş yapalım. Kısaca isminden bahsederek başlayayım aslında. İş cinayetleri almana diyoruz. İş kazası değil, iş cinayeti diyoruz. İş kazası değil, cinayet diyoruz. Çünkü aslında %98 oranında eğer gerekli tedbirler alınırsa önlenebilecek bir takım vakalardan evet. ve... ...bu uğurda hayatını kaybeden, çalışırken, aslında hayatını kazanırken kaybeden insanlardan Hı -hı. bahsediyoruz. 2016 yılı için konuşursak, 2016'nın yalnızca 15 gününde... Ee, yani 365 gün içinde 15 gün hiç kimse hayatını kaybetmedi of, çalışırken. Çok... Ee, ve en az 1924 işçinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Neredeyse Ulusal 2000 de, kişi. Evet, hmm. neredeyse 2000 kişi. Daha da üstünde olması muhtemel bu rakamın. En çok hmm. e, inşaat, tarım ve taşımacılık sektöründe e, hayatını kaybetmiş bu yıl işçiler. E, i̇ş cinayetleri almana nasıl hazırlanıyor? Aslında e, kısa süreli bir iş değil. Dediğiniz gibi kolektif ve yıl boyunca süren bir çalışmadan bahsediyoruz. Hmm. E, yılın her günü için e, yerel ve ulusal basın üzerinden ciddi bir basın taraması yapılıyor. Ve bütün iş cinayeti haberleri... E, teyit edilmek üzere dört e, beş farklı arkadaşımız tarafından tek tek çalışılıyor en az Hı. 7 8 farklı haber sitesinden de teyit etmeye çalışıyoruz emin olmadığımız bir şeyi yazmamaya çalışıyoruz e, yazmıyoruz da diyebilirim aslında e, epey geniş ve gittikçe genişleyen bir içeriğimiz var e, iş cinayetleri raporumuz var Öncelikle her gün için e, yılın her günü için o gün e, iş e, o, o gün Eğer bir iş cinayeti meydana geldiyse bundan e, bunları raporladığımız Evet. ...ağır yaralanmalı vakaları raporladığımız bir raporumuz var. Bunu her gün için yapıyoruz. Ondan sonra aslında çok küçük önlemlerle çözülebilecek... ...yani işçilerin hayatında büyük fark yaratabilecek bazı şeyler var. İş kazası durumunda ne yapılmalı diye bir bölümümüz var bunun için. Evet. Belki bir faydası olur umuduyla almana eklenen. Ailelerin adalet mücadelesine yer veriyoruz. Hı hı. Bu kapsamda aslında vicdan ve adalet nöbetimiz ve davalarımız çok önemli... İlgilenenler e, mutlaka temin etsin iş cinayetleri Almanan'ı. Dört e, yılın Almanan'ı da bulabilirler. Şu an e, birçok kitapçı da var. Yeah. E, bu kapsamda aslında unutmadan hatırlatmam gereken şöyle bir iki notum var izninizle. E, yeah. Aday Arayna Destek Grubu'nun gönüllü tasarımcısı Mahir Sezar e, arkadaşımız. E, 2015 yılına kadar Almanan'ın tasarımı e, ve dizgisi kendisinin işiydi. Yeah. E, gönüllü olarak yaptığı bir işti. Fakat geçtiğimiz yıl... E, İlk defa 2016 yılı Almanya'na e, emek koyamadı çünkü lösemi sebebiyle kaybettik kendisini. Hmm. E, onu almış olalım. Başın sağ olsun. Çok teşekkür evet. ederiz. E, bir de e, bu hafta e, 28 Nisan haftası aslında. 28 Nisan bizim için önemli evet. bir tarih. E, çünkü e, dünyanın birçok yerinde 28 Nisan iş cinayetlerinde hayatını kaybedenleri alma ve yaz güne ilan edilmiş durumda. Evet. Ve aslında e, bir yakınlığı, aslında canını e, iş cinayetinde kaybeden aileler e, en azından bunu talep ediyorlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu, bu cuma günü yedi buçukta e, vakti olan herkesi Fransız Kültür Merkezi'nin önüne Taksim'e bekliyoruz. E, orada e, derdimizi anlatmaya çalışacağız. Bir yürüyüş yapacağız, kısa bir yürüyüş. E, Bilenleri anma Akşam. ve kalanları koruma. <gülüyor> E, öyle de evet. diyebiliriz. E, Hayatımda e, işin aitlerinde hayatını kaybedenleri Alma ve Yaz günü e, gibi e, çevrilmiş. E, onun dışında küçücük bir şey daha söylemek Hı -hı. istiyorum. E, şey e, Almanakta e, özellikle vurguladığımız şöyle bir şey var. E, basın basının dili aslında. E, bunu da e, özellikle e, belirtmek istedim çünkü aslında basın e, iyi bir şey yapmaya çalıştığını bildiğimiz e, basın e, basında çalışan arkadaşlar bile yanlış ve işçiye suçlayan ifadeler kullanıyor. Hı hı. E, i̇ş cinayetlerini haberleştirirken bizim raporlarda özen gösterdiğimiz böyle de bir husus var. Hı hı. E, aslında e, vakayı doğru bir şekilde anlayıp anlatmak da büyük önem taşıyor. Kesinlikle. Evet, Kesinlikle. basın bunu hı. muhtelif alanlarda yapıyor. E, işte Suriyeli mültecilere, göçmenlere yönelik olarak da çok sık Duyuyoruz. Hani gerginlik, tehlikeli, e, gerginlik ifadesi sanki Suriyelilerden kaynaklanıyor gibi. Ya da işte LGBT üyelerine yönelik de. Ya aslında e, toplumun bu itinmişlikleri, kadın, kadın cinayetlerinde... <gülüyor> e, <gülüyor> en büyük şeylerimizden dertlerimizden bir tanesi. Tuğçe sen e, konuşman sırasında bir şey ifade etmiştin. E, ki 2016 Nisan ayında Birleşik Metal İşçileri Sendikası'nın hazırladığı bir raporda da e, buna ilişkin bir şey söylemişler. Aslında basına yansıyan haberlerin sayısındaki azlıktan bahsediyoruz. Aynen, aynen. E, onlarda dört iş kazasından yalnız biri kayıt altına Hı -hı. alınıyor. Meslek hastalıkları yok sayılıyor diye bir tespit de bulunmuşlar. Siz de titizlikle yaptığınız bir çalışma ama bir yandan da basına yansımayan e, olayın daha derinin, yani daha büyük bir miktarı olduğunu da biliyoruz. Kesinlikle Buna öyle. ilişkin bir şeyler tespit edebildiniz mi Almanak çalışması sırasında? Ee, aslında şöyle, e, her 15 saniyede bir işçinin çalışırken hayatını kaybettiğini biliyoruz. Dünyada. Dünyada. Evet. Ve her 15 saniyede en az 160 işçi iş kazası geçiriyor. Ve meslek hastalığı dediğimiz şey aslında nerede çalışırsak çalışalım, hangi işi yaparsak yapalım. Bu beyaz yakalı içinde, mavi yakalı içinde geçerli bir şey. Aslında hepimiz meslek hastasıyız. En, evet. en iyi ihtimalle potansiyel meslek hastasıyız. Bunun için bir meslek hastalığı dosyamız var aslında. Almanın içinde yine yer verdiğimiz ve büyük önem de verdiğimiz. Aslında meslek hastalığı bu konuda çalışan uzmanların ifadesiyle başlamış bir ölüm. Hmm. ...başlamış bir iş cinayeti bir olarak Bir süre gelen bir ediliyor. aslında farklı ölüm süreleri, süreci. Evet, evet farklı aynen. sürelerde öldüren bir takım hastalıklardan bahsediyoruz. Ee, Almanak'ta silikozise e, yakalanmış olan e, işçi arkadaşlarımızla röportajlarımız var. E, fakat e, belli iş kollarına has, e, hastalıklardan bahsetmiyoruz aslında. Sorduğumuz sorunun için çok e, iyi oldu. Çünkü basın e, dediğiniz gibi en iyi ihtimalle bu konulara değiniyor. Ama değindiğinde de zaten o kadar yanlış bir dil kullanıyor ki almanakta şöyle diyoruz. Böyle haber yapma. <gülüyor> Peki. Şimdi evet. biz e, bayağı uzun zamandan beri e, su meselesiyle ilgili programlar yapıyoruz evet. şimdi bu tarzda bir giriş yapmış olmamız e, ilginç karşılanmış olabilir e, ama bu iş e, heslerdeki iş cinayetlerini de konuşmak istiyoruz evet. ama sürecin şöyle ilerlediğini de biliyoruz Biz e, ekolojik maliyetler o gün ortaya çıkmıyor ve işte hani en büyük kaygılarımızde çıkmıyor Evet, evet e, ekolojik ya da insani ekonomik kayıplarımız üzerinden e, itirazları dile getiriyoruz ama bu yıllar içerisinde ortaya çıkabilecek sonuçlar doğuruyor. Ama iş kazaları dediğimiz ya da iş cinayetleri dediğimiz mesele ise o anda aslında tabloyu bize açık ve net bir biçimde gösteriyor. E, HES'lere ilişkin olarak itirazlar yapılıyor ama bu itirazlar hani görmezden geriliyor ve HES'ler bir an önce yapılması planlanıyor isteniyor arzu ediliyor hiçbir itiraz e, kabul edilmez halde Oysa bir e, işte iş kazası olduğunda Aslında onun hem ekolojik hem de insani maliyeti birdenbire açığa çıkarıyor çıkıyor e, şimdi bu kısma geçecek olursak e, atekin Ocağa dönecek olursak, sizin de biliyoruz ki özellikle Karadeniz bölgesindeki ...HES çalışmalarına çalışmalarında avukat olarak yer alıyorsunuz karşısında avukat olarak yer alıyorsunuz bir sürü dava'yı takip ettiğinizi biliyoruz. O dava süreçleri yani bir hem o ekolojik itiraz hem de bu iş kazalarına itiraz süreçleri nasıl denk geliyor ona ilişkin de gözlemleriniz olmuştur büyük ihtimalle. Hatta birkaç tane örnek verebileceğinizi Düşünüyoruz ee, Ya şöyle söylemek isterim Aslında Tuğçe'nin Biraz hani bıraktığı yerden Türkiye gibi bir ülkede iş cinayetlerine Dair bir almanak tutmanın kendisi Gerçekten çok güç Ama evet. bunu bir toplumsal hafıza açısından Ve bunun tekrar yaşanmaması açısından e, Yapmaya çalışıyoruz aslında Bir görünü görünürlük Kılmaya çalışıyoruz belki Bütün bu çaba o Bir yandan da ee, ...özellikle işverenlerin ama en önemlisi de... E, ...kamunun güvenliğinden sorumlu. E, kamu çalışanlarının... E, ...sorumluluklarını yerine getirmelerine yönelik bir dikkat çekme... E, ...bir, bir e, e, aslında yapılmaya çalışılan şey. Bütün dava süreçlerinin sürdürülmesi de böyle işliyor... Yani konuştuğumuz şey aslında hani evet bu sadece Türkiye'de böyle işleyen bir süreç değil hepimizin evet. tahmin ettiği üzere. Evet. Genel olarak aslında sanayi toplumunun meydana getirdiği, modern toplumun meydana getirdiği riskler artıyor. Evet. Bu hem kırsal mekanda gerçekleşiyor hem de kentsel mekanda. Eskiden örneğin sadece fabrikalarda gördüğümüz kaza veya işte bu tarz olursa olsun ne olursa olsun ama bütün bu karlılığı sağlamak adına... Cinayetle sonuçlanan e, tırnak içinde süreçler bir yandan aslında modern ceza hukukunun da e, geldiği bir nokta. Yani bunlar mesela 40-50 sene önce bir sadece taksir ve kas tartışıyorduk. Yani şimdi hmm, evet. bütün bu tehlikelilik durumunu görme ve buna rağmen örneğin e, mesela Soma'daki mesele e, o, o maden artık patlayacak yani bu önlenemez bir durum ama... Bu madeni çıkarmak uğruna orada 301 bir kişinin işte ölümüne meydana getiriyorsunuz. İşte cinayet dediğimiz şey bunun Hı -hı. kendisi. Kırsal mekanda aslında HES'ler üzerinden belki devam edebiliriz ama... ...sadece HES değil, özellikle taş ocakları, Hı -hı. madenler, Tabii. bütün bu enerji nakilatlarının devamı... ...HES ve barajlar bunların üzerine ekleniyor. Ee, inanılmaz Hatta derecede... de eklememiz lazım artık bu meseleye. Yani kentin de kendisi bir inşaat haline dönüştüğü için ya yani. kent daha önceden vardı <gülüyor> e, biz kırsal mekanda bunu yeni görüyoruz e, yani birincisi hem bu müdahalemiz mekansal ölçekte genişlemiş durumda hem de müdahalenin kapasitesi artmış durumda yani e, örneğin oradaki hız paradigması e, evet. mesela ideolojik bir söylem olarak e, mesela referandum meselesinde de bizim karşımıza çıkan şey neydi yollar barajlar havalimanları ve bunların bir an önce yapılması Hı -hı. ve tekelden merkezi ve güçlü bir biçimde yapılması e, ama bunun karşısında hem insani hem de çevresel ve ekolojik maliyetler var ve bunlar gözden çıkarılmaması gereken bizim toplumsal olarak arkasında durmamız ve bu toplumun iyileşmesi yani iyilik mücadelesi açısından daha belki insani bir çevre, ...meydana gelmesi açısından hepimizin mücadele etmesi gereken bir şey. Dolayısıyla hızın yalanına inanmayalım diye düşünüyorum. Evet yani <gülüyor> şeyler oluyor. Mesela bu e, Deriner Barajı'nın inşaatı sırasında... ...daha doğrusu Temel Atma Töreni sırasında... ...hani pazarlığa oturulabiliyor. Efendim işte atıyorum 2007'de 7'de bitecek bir baraj... ...2006 olacak, Nisan ayında olacak falan. Halbuki bunlar teknik meseleler. Ne zaman biteceğine orada çalışanların ve planın... Planın projenin karar vermesi lazım ama maalesef bir ideoloji uğruna biz evet. yaparız biz yaptık mı olur işte ne bileyim e, şeyden e, aydan görülür yaptığımız yol havalimanı falan gibi iddialarla aslında iktidarını pekiştirmeye çalışıyor hükümetler. Yani mesela havalimanı davasında onu tartıştık. Üçüncü havalimanı kentsel gelişim eğrisinin kırılgan bir noktaya e, gitmemesi. Hı. Kuzey Ormanları ve su havzaları hı hı. anlamında oradaki üçüncü köprü ve devamındaki otoyol ve sonra havalimanı, liman ve sonra hatta Kanal İstanbul'la başka evet. bir şehir evet. icat ediyoruz yukarı doğru. Ve mesela evet. bunun karşısında açtığımız örneğin davada, yurtaş davasında yani bir, bir santimetre toprağın hani milyonlarca yılda oluştuğu. Hı hı. Dolayısıyla hani ne yapıyoruz bir, bir duralım bir düşünelim mi bile yani zaman bırakılmadı bir noktadayız. Ee, hani sorunuzu belki daha şunu söylemek eklemek isterim. Ee, hani Tüçehin vurgusunda da çok vardı. Ee, burada hep böyle en az en az meselesi var. Hani e, 13 gündü galiba değil mi mesela? 15, 15 günde gündü. hiç kaza olmayan mesela cinayet olmayan. Ee, mesela şunu daha bir örnek verebilirim. 2014 yılında Giresun'un Dereli ilçesinde Doruk Regülatörü diye bir hidroelektrik santral projesi. ...de meydana gelen kazada dört işçi yaşamını yitirdi. Ve hmm. çok basit teknik birkaç tane mesela... ...işte önleyici tedbirle çözülebilecekken orada... E ...yani hiç bunların alınmamış olması seyret ...insanların üzerine toprak böyle yığılarak orada dört işçi yaşamını yitirdi. Hmm. Bu kaza dolayısıyla mesela savcılık da o firma hakkında kısa bir soruşturma yaptığımızda... ...üç tane daha geçtiğimiz iki yılda ölümlü kaza meydana geldi ve bunun için soruşturma açıldı. Aynı şirketi Hı -hı. yani. Evet. Hatta bir tanesinde şöyle bir durum vardı. Ee, çocuk ölmüştü, babası çalışıyordu orada. Çocuğun ölümüne dair üstelik babası da bu hak mücadelesini sürdürmemişti ve... E, ...oradaki gerekçe şuydu, yani çocuk oraya gezmiş, yani o babasını ziyaret etmiş gibi gösterilmişti. Yani hmm. e, görmediğimiz bir yandan basına da yansımayan ama... ...neredeyse böyle cehenneme çevrilmiş bir hayatımız var artık. Bu hem köylerde böyle devam ediyor, kırsal mekanda hem de şehirlerde. Evet. Ve bunun yükünü de emekçiler çekiyor. Evet. Az önceki verdiğiniz örneği biraz daha detaylandırırsak dinleyicilerimiz daha iyi anlayabilir. Siz aynı zamanda o şeyin HES'in, HES dediğin mi? Yap i̇nşaat evet. sürecinde ya da başlangıç sürecinde chat sürecine de... E, ...itiraz ettiğinizden bahsetmiştiniz... yanlış hatırlamıyorsam. Evet doğru... Hı -hı. ...yani de, ...örneğin burası 68 kilometrelik... Yani ...biraz havzayı iyi bildiğim için toplam... ...yani Giresun'un işte en yüksek... ...2500 rakımından işte doğan... ...küçük küçük suların birleşmesiyle oluşan... Hı -hı. ...en önemli havzalarından bir tanesi... ...ve akarsuyu... ...bunun üzerinde e, 13 tane planlanmış... ...8'i bitmiş... ...hidroelektrik santrali var... ...13 tane toplam 68 kilometrede... ...13 tane HES planlanmış... Evet. Bu mesela bahsettiğim hidrolatik santral projesi, Doruk Regülatör ve HES en yukarılarında, havzanın en yukarılarında olan bir tanesiydi. Orada mesela yurttaşların e, işte yurttaş sıfatıyla açtıkları bir dava vardı. Önce yürütmeyi durdurma kararı verildi. E, sonra bu karar Ordu İdara Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Kaldırılmasından da 8-9 ay sonra bu kaza meydana geldi. Aynen. Aslında oradaki kazayı da ee... biraz daha açalım. E, şimdi dinleyicilerimiz göremeyecek ama... E, Tekin Bey bize bir fotoğraf gösterdi. E, çok dik bir yamacın e, kenarında bir tane e, ev var. Değil mi? Gördüğümüz fotoğrafta. Evet. E, ama bayağı bir dik yamaçtan bahsediyoruz. E, hemen onun önünde de aslında inşaat sahası. Bu işte evin sırf kamulaştırılmaması için Cebri Boru için hez, e, açılan e, ...Hendey'in... E, neredeyse yüzde 80-90 derecelik bir dik açıyla hı hı. oradaki kazının yapılmış olması sebebiyle... hemen böyle yani maalesef yani bu bir cinayet e, ve burada dört kişi, dört e, kişi belki on altı evet. Mayıs 2012 tarihinde meydana geliyor Erdem Eren Kerem evet, Erdem Kenan Özdemir ve Mustafa Yiğit hayatlarını kaybediyorlar e, buna ilişkin e, yani işveren bir şekilde bu maddi manevi e, aileye olan işte yükümlülüğünü maddi yükümlülüğünü e, ödedikleri için ailelere bu, bu davada sürdürülmedi. Yani buna ilişkin hı hı. hukuki süreçte hak ettiği gibi maalesef e, götürülmedi. Dediğim gibi yani buna dair savcılık soruşturmasının savcılıkta dereli e, Cumhuriyet Savcılığında yaptığımız soruşturmada söz konusu şirkete dair ölümlü birden fazla kazanın e, cinayetin veya meydana geldiğini gördük. Ama buna ee, rağmen bir şey almadılar yani. Herhangi bir ceza almadılar mı? Şöyle yani devam eden soruşturmalar vardı. Hı. Mesela bu, bu davanın sonucu ne oldu bilmiyorum. Hı. Çünkü aileleri böyle, böyle bir şey hak yani. mücadelesine ya, girmek sürüyor? istemediler. Ee, bu Aslında anlattıklarınız Sadece şey değil yani o kadar basit sonuçlar çıkartabiliriz ki bu anlatılanlar üzerinden. Yani bu dört insanın, dört işçinin burada ölmesinin bir nedeni var. Basit bir neden orada kamulaştırmanın yapılmaması. Bu bir maliyet unsuru aslında iş yerleri açısından. Evet. Oysa yapılmış olsaydı ya da o kadar işte yüzde seksen, doksan diklikte inen bir yerin Çökme ihtimaline karşı başka bir tedbir alınsaydı ki burada aslında Almanak'ta da bahsediliyor. Bu iş cinayetlerinin oluşma nedeni aslında gerekli tedbirlerin alınmaması. Kesinlikle. Ve yüzde 98 oranında evet. önleme şeyi var kapasitesi var. Ona rağmen yani yüzde yüz diyebiliriz neredeyse önlem evet. alındığında hiçbir kaza veya cinayet olmayacak. Evet. evet. evet hem bu. E, ikinci bir adım ise aslında firmaların sicilleri gösteriyor. Tabii ki yani sicili temiz olanın yapmayacağını ona gelmiyor bu ama bir yandan da şunu da görüyoruz. E, sicili zaten böyle olan firmalar e, bunu tekrarlıyor. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi burada da gere gerekli cezaların yani caydırıcı nitelikte cezaların e, yer almıyor olduğunu da söyleyebiliriz herhalde. Siz bir kutçu olarak ee, yani mesela şöyle bir örnek biliyorum. İtalya'da bir fabrika yangını, bir ilaç firmasıydı. Ee, ve Bu yangında işçilerin yaşamına mal olan bir şey meydana gelen olaydı. Sonrasında mesela o firmayı yanılmıyorsam beş yıl boyunca kamu ihaleleri almaktan men etmişti örneğin. Evet, para cezası ee, değil yani. Evet, e, bu, bu çok önemli bir şey. Yani ha. farklı... E, tedbirlere örneğin yargıçlar daha cesaretli davranabilseler evet. gidilse yani bunlar yani bu iş güvenliği tedbirlerini almayan işverenlerin e, işte yani bir takım karşılaşacakları hapisi olabilir veya başka tedbirler hı hı. dediğim gibi e, çok daha etkili olur yani bütün bu oradaki çalışan devam eden emek süreçlerinin hı hı. daha insanileşmesi anlamında katkı olur yani bunu biz ...becermemiz gerekir. Evet, evet. yani ee, şimdi şey olduğu zaman... ...bunun altını çizmek lazım bence de... ...o yüzden söyle, söylemek istiyorum. Hani para ödeyip bu işi... ...doğayı kirletmeye... ...işçileri cinayete kurban etmeye... ...devam etmeleri de söz konusu. Tabii hmm. bizim ülkemizde hukuk o kadar yavaş işliyor ki... ...ben size soruyorum ne oldu davaların sonuçları... ...daha devam ediyor diyorsunuz. Çoğu böyle. Ama bir sonuca ulaştığında da para ödeyip çıkıyorsa... ...buna devam edecek... ...bu da maliyetin bir parçası... ...üretimin bir parçası oluyor aslında... ...yani üretim maliyetinin bir parçası oluyor... Ya, ...hapis cezası olması lazım... ...men edilmesi lazım dediğimiz evet. gibi çok önemli aynı ...caydırıcının tekte olması Aynen. lazım... Yani yani... ...bir daha tekrarlanmaması için gerekli boyutta olması gerekiyor... ...neyse onun için... ...yoksa öldüre hani biz... <gülüyor> parayı ödeyen öldürmeye devam edecek... Evet. ...aslında e, girişte de e, böyle bir şey yapmaya çalıştık... ...ve programımızın sonuna da geliyoruz... E, bu inşaat sektöründe ağırlıklı olarak Hı -hı. E, genelinde böyle bir şey söyleyebiliyoruz değil mi? Sen de söyledin herhalde Tuğçe. E, ölümlerin büyük bir miktarı inşaat sektöründe gerçekleşiyor. Yani, e, şöyle aslında sayısal olarak bakarsak en az 1924 işçi hayatını kaybetti dedik çalışırken 2016 yılında. Bunun 426'sı inşaat sektöründe. Hı -hı. Çok ciddi bir oran. oran %25'i yani. Evet. 4'te 1'e evet, evet. E yakın. Evet, ve bu inşaatların büyük bir kısmı da ee, hani ekolojik maliyeti olan da aynı zamanda e, hı, hı. şeyler, e, cinayetler biz bu ekolojik maliyeti söylediğimiz gibi uzun yıllar içerisinde görebiliyoruz sonuçlarını e, ama anda, anında gördüğümüz ise iş cinayetleriyle tam da e, Alp Bey'in söylediği gibi aslında e, ikisini birlikte görmek lazım Ülkesinin e, paralel olduğunu hiç unutmamak lazım. Unutmamak lazım. lazım. E, az önce ifade ettiği örnek üzerinden e, işte chat sürecine e, itiraz edilen bir davanın e, ya da HES'in ee, birkaç yıl sonrasında ölümlü bir kazayla e, sonuçlandığını görebiliyoruz. Çünkü aynı mantık işliyor. Hızlı e, herhangi bir maliyet unsurunu dikkate almadan ki bu maliyet unsurları ekolojik ve insani diye özetleyebiliriz. Evet. Almadan bir an önce kâra geçen işletmeler yapmanın hızı aslında Hı. hayatlarımızı hepimizin hayatını ee, ...bizzati o ölen... E, ...insanların ve ailesinin... Şey diyor, işte. ...hayatlarını Hı -hı. ilgilendiriyor ama... ...geneline dönüp baktığımızda... E, ...hepimizi ilgilendiriyor o yüzden... ...ikisini birlikte... ...bütün yani, yani, bizim dışımızda canlı... Hani ...bizim içinde var olduğumuz temel olarak... ...hayatın devam ettiği... Evet. E, ...diğer canlılar üzerinde aslında çok büyük... E, ...yıkımlara sebep oluyoruz... Hı -hı. ...yani örneğin... ...doğu karadeniz küçük küçük ırmaklardan oluşur... ...ve bu Karadeniz'i besler... ...şu anda... Yani şunu açık olarak söyleyebilirim ki Karadeniz'de e, denize ulaştığında temiz olarak kalabilmiş galiba bir ya da iki dere var. Yüzlerce Aynen. dere içerisinde. O da mesela Metin Lokumcu'nun e, bir tanesi Hopa'da Kemal Paşa'dadır. O da yani maalesef canıyla ödedi. Evet, Oradaki maalesef. hidrotik santral yapımına karşı mücadele Protesto sonra protestosunda onu da anmış olalım. Mesela onu biliyorum o derede denize Aynen. ulaştığı yerde bakınca balık görebiliyorsunuz. Ama hani bu bir ya da ikidir yani. Bunun dışında bütün sularımızı kirlettik. Topraklarımızı. Kirlettik e, ve tükettik havamızı. yani. Evet sizin son söyleyeceğiniz evet. bir şey varsa. Pardon. Pardon. 28 Nisan'ı bir daha e, hatırlatalım. 28 Nisan Cuma akşamı Fransız Kültür Merkezi'nin önünde saat 19.30'da iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin anma ve yaz günü. Bu uluslararası bir günde e, vakti olanları, vakit ayırabilecek olanları e, davet ediyor e, arkadaşlarımız Adalet arayanı Destek Grubu e, üyeleri. E, evet. Programımızın sonuna geldik. Evet. E, bu iş Cinayetleri almana 2016'nın hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Ve sizlere programımıza katıldığınız için evet. çok teşekkür ederiz. Evet. Ee, Bu kitabı da her yerden bulabiliyorlar şu anda evet. değil mi? Her yerde satılıyor. Bulamazlarsa haberleşelim. Evet. <gülüyor> peki. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz size verdiğiniz bilgiler için. Ee, cuma, günü. Evet, cuma günü aslında hepimizin evet. orada olması lazım. Sadece... Ee, yakınlarını kaybeden işçi aileleri değil, hepimizin meselesi dediğimiz gibi hem ekolojik olarak hem de toplumsal olarak bizi yıkıma sürükleyen bu projelere karşı durduğumuzu ve hakkımızı, iyi yaşam hakkımızı istediğimizi orada haykırmamız gerekiyor. Çok teşekkürler. Biz teşekkür Su hakkından bu hafta bu kadar. Bu haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı